Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Bir Kokunun Peşinde Soğuk bir sabah vakti güneşin sıcaklığından faydalanmak için nehrin kıyısında yürürken belli belirsiz bir şekilde Yaninka'nın izine rastladım. Birazcık da kokusuna. Durup iyice kokladım. Kokuyu kaybetmek istemiyordum. Havada hafif bir şekilde süzülüyordu ve sanki rüzgarda savrulan bir kara hindi tohumu ya da bir yumak kedi tüyü gibi yer değiştiriyordu. Kokusu geçiyordu. Gözlerimi iyice açtım ve kulaklarımı diktim. Fakat koku kaybolmuştu. Yaninka'yı görebilme ya da kokuyu alabilme umuduyla koştum. Kokusun tekrar alabilmek için etrafımı kokladım. Bazen kokuyu alabiliyorum gibi, o noktayı bulmuşum gibi ve ona erişene kadar kokunun izini takip etmem gerekiyormuş gibi geliyordu. Fakat iz kayboluyor ve bir sokak lambasında ya da bir ağacın gövdesinde son buluyordu. Kokuyu tekrar alabilmek içinse tekrar tekrar dönüp dolaşmam gerekiyordu. Bacağım hala sızlamaya devam ederken topallayarak caddenin karşısına geçtim ve tam oraya vardığım sırada nehrin kıyısındaki duvara yayılmış olan yosun ve nem kokusunun ardında tekrar Yaninka'nın kokusuna rastlar gibi oldum. Havladım, aramaya koyuldum. Belki de bu yalnızca burnumda kalan kokuydu. Bazen bir kokuyu hatırlamaya çalıştığımda gerçekten de o kokuyu almaya başlıyordum. Bu seferki de böyle bir şey olmalıydı çünkü hemen kokuyu kaybetmiş olduğumu fark ettim. Sadece yosun, ıslak toprak ve kamyon egzozunun kokusunu ve bazen de başka bir köpeğin çiş kokusunu ve hatta günler öncesinde kendi yapmış olduğum çişin kokusunu alıyorum. Bu bu şekilde devam ediyor. Nereden okuyorsun? Hangi kitaptan okudun? dedesin Yaninka? David Ciriçi e, yazmış. E, final Kültür Sanat yayınlarından çıktı. Bu kokunun izinde e, bir süre devam ediyor bu köpeğin yolculuğu. E, kitabın yani ben birkaç farklı yerinden alıntı yaparak böyle arka arkaya okudum ama e, ilk bölümü beni çok etkiledi. Çünkü bir anda bir köpeğin dünyasına dalı veriyorsun ve zihnine, zihnine giriyorsun. Bir köpeğin dünyayı nasıl, yani kokular üzerinden nasıl algıladığını e, anlıyorsun. E, Yanika bu köpeğin aradığı bir kız çocuğu. E, yani, yani ilk bölümde kokular çok gerçekten e, baskın. Herkesin her insanın farklı bir kokusu olduğunu söylüyor köpek anlatıcımız. Ee, mesela yaninka yaninka gibi kokuyor. Hı hı. Ee, eğer yaninka, yaninkanın kokusunun nasıl olduğunu bilmiyorsanız anlaşabilmemiz çok zor olacak diyor. Yani parmak izi gibi olacak kokular. Evet, yaninkanın bir sabah kokusu olduğunu temiz havlu ve mutluluk koktuğunu söyleyebilirim. Saçlarının baharatta bir kokusu vardı. Dudaklarının gri renginin gıdıklanmalarının ve pazar sabahlarının kokusu ise neşeliydi. Yaklaşıp beni karnımdan gıdıkladığında ben de en fazla onun gıdıkla, gıdıklamalarına denk bir şekilde ellerini ve ayak bileklerini hafifçe ısırıyordum. Ve o da gülmekten ölüyordu ve deli gibi çığlık atıyordu. Bütün bunlar onun kokusuydu. Evet. Bir de Mirek var. Mirek, Ninka'nın kardeşi. O da kıvılcım <gülüyor> kokuyor. Meşe palamudu kokuyor. Çamur da kokuyor. Ee, Oy, çocuk. Da kokuyor. <gülüyor> Çünkü yağmurdan sonra su birikintilerinde su sıçratmayı seviyormuş. Ee, diye yani bunu böyle okuyunca ne hissediyorsun bu köpek e, iki çocukla bir arada olmaktan mutlu o çocukları sevgiyle anan bir köpeğin ama onları ee, arıyor evet arıyor <gülüyor> ama niye arıyor çünkü bir süre sonra e, köpeğin anlattıklarından anlıyoruz ki e, gerçekten acı şeyler yaşanmış Yaninka'yı Mirek'i kaybetmiş ve onların izini sürüyor çünkü <gülüyor> bir savaş yaşanmış ee, köpeğin sokağa yani kö, savaş olduğunu da bir süre anlamıyoruz. Sokakta geziniyor ve bir an böyle ben okurken sinirlendim o e, köpekleri alıp alıp sonra sokağa terk eden insanları hmm. düşünüp öyle bir şey e, Aa, evet, e, terk edilmiş gittim. bir evet. köpek gibi algıladım. Sonra okudukça anladım ki aslında bir savaş varmış ve ee, köpek hoşlandığı şeyleri hoşlanmadığı şeyleri anlatırken öğreniyorum bunu çünkü havai fişeklerden nefret ediyorum diye bir bölüm var hmm. çünkü havai fişekler çok ses çıkarıyor insanlar hani köpekler gibi duymuyor tabi ee, ama köpeklerin kulakları çok hassas havai fişekleri sevmiyor çünkü bombaların sesine benziyor hmm. Ee, ve böylece köpeğin asıl hikayesini e, öğrenmeye başlıyoruz. Bir savaş yaşanmış. Bu arada neresi, hangi savaş, hangi dönemde Hı -hı. geçiyor bu ayrıntılar Bileşiz yok. Ee, Yaninko olduğu için ben niyeyse hani Balkanlar'da hani Hı -hı. E, geçen yüzyılın sonunda yaşanan o, bu, Bosna'da, evet, Yugoslavia'daki olabilir. savaşı hatırladım ama İkinci Dünya Savaşı da olabilir. Herhangi olabilir, kurgu evet. bir savaş da olabilir. Fark etmez. Hiç Sonuçta yok evet savaş yani yeri ya da zamanı fark etmiyor bir savaş başlıyor yaşanıyor ve zaman zaman sirenler çalıp işte bomba haber vereceği zaman aile hemen diğer insanlar gibi sığınaklara koşuyor yaninka her seferinde geri dönüp köpeğini de alıyor onu da alıyorlar götürüyorlar ve bir gün yine böyle sirenler çaldığında köpeğin dünyası alt üst oluyor çünkü bir bomba düşüyor ee, ve kendine geldiğinde e, yaşadığı ev üst olmuş. Yaninka yok, Mirek yok, anne baba yok. E, ve o da kendini sokakta buluyor. Ve e, kitabın adı Neredesin Yaninka? Bu köpeğin Yaninka'yı e, arama macerası. Hmm. Çünkü e, köpek bütün köpekler gibi o da çok iyi koku alıyor. Ve dünyayı başta da dediğimiz gibi kokularla algılıyor. Ve e, kokuların peşine düşüp eninde sonunda Yaninka'yı bulacağını umarak önce yaşadıkları eve gidiyor ama bir süre sonra yıkıntılar temizlenmeye başlandı. işte oradaki adamların ahzavallı köpek diye konuşmalarına tanıklık ediyor ve Yaninka'yı orada bulamıyor. Sonra kendini başka kendisi gibi sokakta kalmış savaşın bütün kötülüklerinden bu biçimde payını almış. Başka köpeklerle bir arada buluyor. İlk başta bu köpekler arasında bir yani kim lider, kim kimin, kime söz geçiriyor mücadelesi oluyor. İşte aç kalıyorlar. İnsanlar da aç. İnsanlar kendilerine zor yemek buluyorken tabii köpekleri düşünmüyorlar. Ama köpekler de kendileri hayatta kalmak için bir şey yapmak zorundalar. Bizim köpeğimiz kasaptan nasıl... Her hafta işte kasaba et geldiğinde oradan nasıl et çalacağını öğreniyor. Hmm. Bu biçim, bu şekilde diğer köpekleri de onların da gönlünü fethediyor. Onlara da plan yaparak getiriyor. yani. Diğer köpek. Mastermind yani kendisi. <gülüyor> evet. Ve işte burada o köpekleri anlattığı bir bölüm var. Her birine bir isim veriyor bizim anlatıcımız. Çünkü yine kokular üzerinden onları tanımlayıp. Hmm. Ona göre mesela eski sokak diye bir köpek var eski sokak Evet e, tam şimdi onların olduğu sayfayı bulamadığım için e, kokuları onları nasıl tanımladığını anlatamıyorum ama her köpeğin e, işte e, bir kokusu var ve hepsinin bir özelliği var birlikte dolaşmaya birlikte hayatta kalmaya çalışıyorlar ama, tabi başlarına türlü türlü felaket geliyor talihsizlik yaşıyorlar ve arada eski sokak pardon ya yani dar sokak, ha, dar dar sokak. sokak daha da tuhaf kokuyor. şimdi evet. eski sokak hani bir koku çağrışımı vardı ama dar sokak dar sokak dar sokak gibi çok kokuyor çünkü i̇şte ama yani hani ve bu köpekler yavaş yavaş bazılar işte kaza geçiriyor yaşamını yitirenler oluyor ama sonuna kadar hep bir arada kalıp işte sürü gibi hareket ederek e, birlikten kuvvet doğar e, lafını hatırlatırcasına bir sürü e, macera yaşıyorlar. İşte bir sirke düşüyorlar mesela. Aa. sirkte de de artık sefaletten e, geçirmiyor acımasız bir e, sirk yöneticisi var bir kadınla adam. E, Hangi oraya... sirk acımalı zaten evet, ama onlar iyice da... artık onlar da hayatta kalmak için ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bir tane aslanları var köpeklerle aslanı karşı karşıya getirip oh. mesela e, yani para tamam. topluyorlar e, burada yine köpekler bir arada mücadele ediyor e, sonra bir esir kampına düşüyorlar esir kampında bunlara bambaşka şeyler öğretiliyor esirlerin kaçmaması için köpekleri bekçi köpeği gibi kullanıyorlar ama çok kötü e, şeyler yaşanıyor ama bu arada onlara yiyecek veren bir esir var esir tel, tel örgülere gidince havlamaları öğretilmiş köpekleri ama adam onlara yemek hani hmm. kendi yemeğini onlara veriyor ki Havlamasın başka bir planı yani. var ee, sonunda bu sefer macera bu adamla devam ediyor esir yani, kampından çıkıp baya sıçraya seke bir sürü açıdan evet. ama yani şu çok çarpıcı savaşın birçok yönüne bir arada bakıyor evet. ama savaşın genelde en çok ihmal edilen yanına temel olarak bakıyor. O da e, savaşın işte hayvanlara etkisi evet. diyelim. Yani başka canlılara etkisi, yani, bitkilere etkisi vesaire. Yani Bu en az baktığımız evet, açısı. İnsanlar de... savaşıyor ama insanların kendi e, çatışmaları yüzünden hani anlamsız yere çıkan o savaşlarda hani kendileriyle uğraşırken etraflarındaki diğer Canlılara, varlıklara ne yaptıklarını asla Aslında, düşünmezler ve bu kitap işte onu anlatıyor gerçekten. Hazır Gezi'nin yıl dönümü dolaylarındayken evet. tarih e, o dönemde çok paylaşılmıştı. işte biber gazından ölen kuşlar, evet, e, sokak hayvanları. hayvanlarının düştüğü durumlar bu konuda da çalışan e, Hı -hı. ve onlara yardım etmeye çalışan gönüllü insanlar vardı. Ee, bu da buraların güzelliği demek ki evet. yani bunu da anmadan geçmek istemedim konu buraya gelince evet. ee, ama çok çarpıcıymış bu kitap Çok, ben çok etkilendim okurken yani bütün o, o köpek yani anlatıcı köpek bir süre ismini de söylemiyor çünkü artık sokağa düşünce ona ismiyle seslenen birisi de olmadığı için isimsiz bir köpek sadece bir anlatıcı o ortamı yaşananları görmemizi sağlıyor bir kamera gibi Sonradan adının Yosun'u olduğunu Yosun. öğreniyoruz. Ee, Yosun yani adını nasıl öğreniyoruz o kısmını söylemeyeyim. Yaninkayı buluyor mu ee, onu da söylemeyeyim. Hmm. O esir adamla nasıl bir macera yaşıyor yani e, yolculuğu nasıl sürüyor onu da söylemeyeyim ama e, mutlu sonla bittiğini söyleyebilirim. Ben okurken çok keyif aldım. E, çok etkilendim. Gerçekten hani, etkileyici ve duyguları harekete geçirici diyeyim e, çarpıcı bir kitaptı Neredesin Yaninka ödül de almış e, ödüllü bir kitap 2013 yılında ödül kazanmış e, tanımlamalarıyla kullandığı ifadelerle e, tasvirlerle e, bizim bambaşka bir empati kurmamızı sağlıyor Neredesin Yaninka e, o yüzden bu kitabı da armağan etmek istiyoruz final kültür sanat yayınlarından çıktı David Cireci yazmış bir bu band kaydını yayınladığımız zaman oraya yorum bırakarak çekilişe şey katılabilirsiniz kim çevirmiş onu söylemedik diye söylemedik evet, evet. E, İspanyolcadan çeviren Fatma Gül Ezici çevirisi de çok güzel e, Esther Burguén da resimleri var kitapta e, şimdi istersen i̇şte arman edeceğiz evet. evet bir savaştan bahsetmişken Bob Dylan çalalım evet. in the Wind sonra devam edeceğiz How many roads must a man walk down Before he call him a man How many seas must a white dove sail Before she sleeps in the sand How many times must the candy molds fly before they're forever banned? see The answer my friend is blowing in the wind The answer is blowing in the wind How many times must a man look up before he really sees the sky How many years must the one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 My friend is blowing in the wind The is blowing in the wind 94.9 Açık Radyo'da çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet bir süredir Tayga ile yaptığımız Tayga e, hangi kitabı okuyalım gibi bölüm var. Bu bölüm yani... E, çok güzel tepkiler alıyoruz bununla ilgili genel olarak. Aslında e, kitapların ne anlattığını çok da anlatabildiğimiz bir bölüm değil yani Tayga anlatıyor çünkü ve e, Tayga kendi ilgisini çeken kısımları ve hep de genellikle de bu diyerek anlatıyor. E, o yüzden aslında kitapları tam olarak anlatamıyoruz bilmiyorum ama şunu gösterdiğinden e, eminim bu bölümün e, kitapla kurduğu ilişki üzerinden e, dünyanın çok farklı Yerlerine dair, dünyadaki çok farklı nesnelere dair, yani hiç görmediği halde ya da işte çok farklı olaylara dair. Mesela Taygan'ın ilginç biçimde afetlere inanılmaz bir ilgisi var. Ya da işte e, tarım araçlarına, işte biraz sonra zaten onu göreceksiniz, çok ciddi bir ilgisi var. E, büyük araçlara çok ilgisi var. Geçen bölümde mesela onlardan evet. bahsetmiştim. E, bunlar... Bunların bir kısmı onun hayatında hiç yer almamış şeyler. Yani işte dev kamyonları ben de görmedim daha. O da görmedi daha. Ama bir şekilde hayatında çok ciddi bir biçimde yer alıyor. Ve bir de biz şunu gözlemledik. Ee, bize çok sık sorulan sorulardan de işte yaş grubu şudur budur. Yani bir sürü ee, bu konuda soru geliyor bize hala gelmeye de devam ediyor e, kitapların üzerinde de hep bir yaş grubu yazıyor e bizde bir dolar kitapta biz de bir, bir dolar yaş grubu kitapta, evet yazıyorum. yaş grubu söylüyor çünkü Sorumluyor bazı çünkü. evet ya hem soruluyor hem de bazı kavramlar gerçekten de eğer açıklayamazsan çok zor hı hı. Ee, açıklayamazsan eğer ciddi sıkıntılara neden olabilir bazı şeyler mesela e, bir kitapta bir kara gölge ...var ve o kara gölge Tayga'nın kafasına çok takıldı mesela. Hı hı. Yani onun e, hani kabus görmesine falan dedi ama öyle bir şey değil. Ama e, korkulu maceralar yaşadığında zihninde bir kara gölge var. Hı hı. Ya da işte bir e, filmdeki... E, Sendrom adlı şeydeki inanılmaz aile filmindeki Sendrom adlı karakter onun hayatında estrom olarak bir kötü karakter olarak devam ediyor mesela. Bunlar onun hayatında işledi ama hep bir şekilde onları bir yerlere yerleştirebildi. Eğer yerleştiremezsen sıkıntı olabilir. Yaş grubu bu işe yarıyor hı hı. aslında birazcık. Bunun da farkındayım ama e, kitaplarla kurduğu ilişki üzerinden değerlendirdiğimiz zaman bizim yaş grubu gibi bir mefhumuz zaten pek yoktu ama hiç kalmadı artık. Evet, yani şöyle diyebilir miyiz? E, çocuk o kitaba ilgi gösteriyorsa, o kitaptan kendine göre bir şeyler alabiliyorsa her kitabı okuyabilir. Okuyabilir. Tabii açıklanması gereken şeyler olabilir. O Yani uygun dili kullanarak hı hı. E, açıklanması gereken birçok şey de olabilir. Ama bazı şeyleri de açıklamayabiliyorsunuz. Mesela o bir şeye yerleştiriyor bunu. Yani o bir yere koyuyor onu. Ve e, mesela şunu yapmadık biz diye tahmin ediyorum. İşte o Oradaki bir aleti alıp da işte ne bileyim bir tarım aletini alıp işte uzayda bir şeyle ilişkilendirdiği zaman ama olur mu o bir tarım aleti demedik. Yani bizim gerçekliğimizi benimsemek zorunda değil ki. Belki bunun da bir faydasını gördük. Dolayısıyla aslında çok ilginç bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Yani bu, o yüzden de bu kısa... Süremizin kısa bölümünü buna ayırmak istedik. Evet. Ee, şimdi şimdi Taygayla e, baş başa bırakıyoruz. Tarım sizi. aletlerini anlatsın bakalım. Evet. Tayga bugün hangi kitabı okuyacağız? Hangi kitabı seçtin? Ben bu kitabı seçtim. Ne kitabı ki o? Hmm. Büyük traktörler kitabı. Hmm. Büyük makineler, traktörler kitabı TÜBİTAK'tan e. çekmiş. Tamam, e. neler var bu kitapta? E. Söyleyeyim. Tamam. Kuşa bir traktör. Aa, bunun adı ne? Ocebat değil. Değil mi? Evet. Ne kadar büyük bir traktörmüş. Evet. Evet. Başka neler var? Bu traktörü baba. Evet. Neler yapıyor bu traktör? Araziden gidebiliyor. Bu arazi, arazilerden gidebiliyor. Böyle bütün bozuk yollarda gidiyor. Ne kadar dik bir yokuşa tırmanabiliyor, değil mi? Evet. Çok güçlü motoru var galiba. Aa, bunlar ne? Bu e, tırmıklı traktör bu. Bu saban. Hı hı. Bu merdaneli traktör. Bu da neydi bu? Burada mibzer yazıyor onun o bölümün başında. Bunlar ne işe yarıyor? Bu mibzer. Bunlar tarım işine yazıyor. Ha tarlalarda kullanılıyor yani. Evet. Hı hı. Sonra? Bu furfit bu Hı -hı. römorklu traktör Bu yani. Bu römorkunda ne var? Hı. Toprak ama bunlar rende. Öyle mi? Neyi rendeliyor ki? Toprakı. ha katı gübre dağıtıcısı yazıyor. Bu römork katı gübre dağıtıcısıymış. Evet. Ooo yan taraftakiler ne öyle? Bu ilaçlama kamyonu Bu da ilaçlama traktörü. Hmm şeyleri ürünleri ilaçlıyor öyle mi evet sonra bir çardüver e, şuna bak edin. nasıl çalışıyor bu çok yüksek sesli bence öyle mi bak buradan galiba buradan ekinleri biçiyor sonra vır vır vır vur içinde dolaştırıyor buradan ne yapıyor burada bak bir tane uzun bir kol var o koldan ne oluyor sonra döküyor. Uf. Ha, şeyleri biçtiği ürünleri buradan bak şurada gösteriyor. Traktörün römorkuna dolduruyormuş galiba. Evet. Sonra bu balya makinası. Hı hı. Bu Tır... şey yazıyor burada. Ot toplama tırmığı yazıyor. Bu Hı hı. Bu nedir? İşte ot toplama tırmığıymış. Bu şey çayır biçme makinası mı? Çim biçme makinası gibi bir şey ama daha büyük. Sonra o çayırı biçiyormuş. Öyle yazıyor burada. E, traktörün kuyruk minne bağlanıyormuş bunlar hep böyle. Sonra böyle bir tane tırmık varmış. O biçilen otları, o ot, ot toplama tırmığıyla böyle işte bir şerit gibi yere çok düzgün bir biçimde topluyormuş. Ondan sonra balya makinesi geliyormuş. Balya makinasına bak. Sonra o otları, biçilip serilmiş otları toplayıp balya yapıyormuş. Ama... Hı hı bu buna yüklüyor. bunu ne çekiyor buna bağlı bu da hı hı. E, ama bitiyor bu da bu neymiş biliyor musun silaj makinasıymış evet ne yapıyor yani bu e, silajlıyor hı hı. silajladıklarını buna koyuyor hı hı. o da silajladığını bunu buna koyuyor bu ventilatöre ha ventilatöre ventilatör ne yapıyor onu Buna çekiyor. Neymiş? Silo. Siloya çekiyormuş onu. Evet. Ha Yani bu otları şey yapıyormuş yemlikmiş bunlar. Evet. Hmm, kıyıyor. O kıydığı otları da vantilatörle silonun içine dolduruyorlar. Evet. Tamam. Bu foslit yine bu. Hı hı. Bu da e penşi. Bu da pençeli kepçe. Pençeli kepçe. Ha. Evet. Başka? Aa, bu da balya saplama makinası. Ne kadar değişik makineler varmış. Hep aynı traktöre takılan bir sürü değişik parça galiba. Bu ha ıı, ha. patatesleri ayıklıyor. O adamlar ne yapıyor orada? Patatesleri buraya koyuyor. Da, koyuyor. Hı hı. Buradan da bu traktöre koyuyor. Ha, yine traktörün römborkuna yüklüyorlar yani. Evet. Hı hı. Bu da patates ekiyor. Ha, ekme makinesi. Kocabat. Oo, ne kadar büyük bir traktör o. Kocabat. Bu da kocabat gibi. Tekerleklerinin büyüklüğüne bak. Evet. Oo. Bu küçük. Aa, ne küçük. kadar küçükmüş o? o Aa, <gülüyor> <gülüyor> iyiymiş bu. Başka neler var? Bu da bu da senin o kadar. Vay vay vay. Tamam. Başka neler var? Hmm, bak bu direk çakıyor. Hı hı. Ne çok böyle farklı makine varmış. Bu da böyle bir bu da kazıyor. Hı hı. Yine bir kepçeli traktör. Ne çok traktör çeşidi varmış böyle. Paletli traktör. Oo evet bu da paletli bir traktör. Tamam. Ne kadar büyük değil mi? Evet. Bak. Şuna bak. İlaçlama makinası. Aa bir başka ilaçlama makinası evet. Ama böyle bir makine. Evet bu da meyve hasadı makinasıymış. Ne ilginç makineler varmış. Şuna bak. Evet üç tekerli bir traktör. Bu da minik traktör. Bu da bir traktör. Evet. Bu nasıl traktör? O traktörden çok ATV'ye benziyor. ATV Tamam, bunlar da eski traktörler. Böyle kızak traktör. İşte bitirdik kitabı. Hoşça evet. kal diyelim mi? Hayır. Hadi diyelim. Hoşça kal diyelim dinleyenlere. Ama da Hı -hı. Ama, ama onu sonra biz birlikte okuruz, tamam mı? Okumak istemem ben. Tamam, o zaman hoşça kal deyip kapatalım. Anlatmak istiyorum o kitabı. Tamam, o başka bir sefer. Ben hoşça kal diyorum o zaman. Hoşça ama kalın. Hoşça...